Açık gazete. Kainat, bugün 23 Temmuz Cuma, yıl 2010, ay 7, gün 204, Hızır 79 1431, Hicri Şaban 11, 1426, Rumi Temmuz 10 Erzurum Kongresi, 1919 Günün tarihi, 23 Temmuz 1919'da başlayan Erzurum Kongresi 6 Ağustos 1919'a dek sona ererek dağılmıştır. Erzurum Kongresi'nde milli devrimimizin en önemli prensipleri kararlaştırılmıştır. Bu ülkelerin başlıcaları şunlardır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı ve Osmanlı hükümetin dağılması halinde millik, millet birlik içinde savunup karşı koyacaktır. Vatanın bağımsızlığını korunması verdi edilmesi için, merkezi hükümet olmadığı takdirde gayenin yerine getirilmesi için geççi bir hükümet kurulacaktır. Kuvay Milliye'yi etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır, manda ve himaye kabul olunamaz, millet meclisi derhal toplanacak ve hükümet işlerinin denetimine başlayacaktır. 101 yıl önce bugün 23 Temmuz 1909'da gazeteci Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki aleyhindeki yazıları Serbesti gazetesinde yayınlandıktan sonra Galata Köprüsü üzerinde meçhul biri tarafından vurulmuştu. Yemek listesi gün 204. Oturtma pilav salata meyve salatası. Büyük saatli marif takvimi. <gülüyor> <gülüyor> Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields Looks something like a turnip, green Near everybody calls it poke salad Poke Salad Used <laughs> to you know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick her a mess of it Carried home and cook it for supper Cause that's about all they had to eat They did all right Now down in Louisiana Where the alligators grew so mean They lived a girl that I swear to the world Made the alligators look tame Poke salad in it Poke salad Annie. Everybody said it was a shame Cause her mama wasn't working on a chain gang. I mean, this is Mormon Every day for supper time She'd go down by the truck patch And pick her mess of poke salad And carry it home in a tote sack Pork salad, ain't it? The gate has got your granny chomping And everybody said it was the same Cause mama was wicked and a and on ting A wretched, spiteful, straight razor total moment <laughs> Lord, I must take my mess up Said it was the same 'cause her mama was a on a ten game. Sock a little, folks, said it to me. You know I need me a miss of it. Herkes Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve onun Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Gürkan Vahis ile birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet haftanın son Açık Gazetesi'ni yaparken açılış parçası olarak Tony Joe White'dan Paul Saladin iyi dinlettik sizlere. Ve Tony Joe White Amerikalı bir şarkıcı, besteci ve gitarist. En iyi bilinen parçası da 1969 yılından gelen 50 yıllık bir 40 yıllık diyelim bir şarkı, Paul's Salad Annie. Ayrıca Rainy Day in Rainy Night in Georgia'yı da yazmıştı ama daha çok başkaları tarafından ün kazandırılmış bir şarkı, Brook Benton başta olmak üzere. Ve bu Polk Salad Annie adlı şarkısı da hem Elvis Presley hem de Tom Jones tarafından da ayrı yorumlarla seslendirilmişti. Evet ona bir günaydın dedikten sonra da haberlerin bir değerlendirmesini yapmaya çalışalım. Meksika Körfezi'nde fırtına mevsimin ikinci büyük fırtınasının çıkması durumu söz konusu. Ve onlarca gemiyi de te, bölgede temizlik çalışmalarını ...terk etmeye çağırmış hükümet... fırtına ...tropik fırtınaya dönebilir... ...ve büyük bir... ...ulusal kasırga merkezi... ...fırtınanın tropik kasırgaya dönüşme şansının... ...yüzde elli olduğunu da... ...bildirmiş... ...ve geri çağırıldı... ...bizim tonton amiralimiz... ...Stad Allen'da... ...ama kapak... ...bu BP'nin takmış olduğu kapak... ...hala devam edecek... ...orada duracak demiş... Fakat bir asıl umudu bağlamış oldukları bir kurtarma kuyusu var. Yeni bir kuyu açıp yandan çekip kurtarmayı düşünüyorlardı petrolleri. Fakat o en az iki haftalığına daha doğrusu iki hafta kadar diye bilgi geldi. O da kapatılmış yani. Askıya alınmış. Boni. İkinci ismi, isim verilen fırtına, iki, 2010 Atlantik Fırtına mevsimi şimdilik 65 kilometre saatte Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal fırtına merkezinden belirtiliyor. Fakat cumartesi gününe kadar, yarına kadar Amerika için Amerika saatiyle sabah cumartesi sabahına doğru ulaşabilir deniyor. Şimdiden Haiti, Puerto Rico ve Dominik Cumhuriyeti'ne gitmiş Bahamalar'a doğru da gidiyor. Böyle bir durum. Tabii çok ilginç bazı şeyler de var. Hiçbir söylenilen tutmuyor. Ne hükümetin ne de BP'nin şimdiye kadar söyledikleri tutmadı. Dün sözünü ettiğimiz hani şey vardı ya bir internet sitesinde yaşaydı. Grist adlı internet sitesinde evet, evet. çıkan photoshop meselesi çok varmış onlardan skandale dönüştü ve büyüyor bu photoshop meseleleri artık savaşlar petrol akıntıları her şeyle ilgili bir uyduruk haberden bahsetmek gibi bir zorunluluğumuz oluşmaya başladı ki bu da ilginç değil mi hani gerçeğin ne olduğuna dair ciddi bir sıkıntı yaşanıyor Zaten bir yanda, vardı. sürekli olarak var evet ama hani e, yani bir savaşla ilgili çarpıtma fotoğraf ya da bir petrol sızıntısı tırnak içi ile ilgili bir e, sahte fotoğraf ilginç bir durum değil mi? Ee, BP kabul etmiş evet son derece ilginç ama belki de ter tercih ettiğimiz gerçek bu değil mi bizim de? Sanki. Sadece daha güzel renkleri daha güzel olsun diye yaptık demiş de açıklamış. Yani böyle şeyler arada olur demiş yapmayacağız bundan sonra demiş ama madem itiraz geldi söylüyoruz alemanlarımıza yapmayacağız demiş. İyi yani Aa, tövbe mi sayacağız artık BPE'yi mesele. Evet. Peki çok mesela bir şey varmış. Sitesine koymuşlar. Böyle bir helikopter devriye geziyor ve duruma hakim. Yalnız helikopter uçmuyormuş. <gülüyor> Frenleri çekili, Yerdeymiş ama onu havada gibi yapmışlar. Bir denizin üzerine oturtmuşlar helikopter fotoğrafını. BP Hı. görevde. Şeyle, böyle 4-5 tane oynama olmuş ama o kadar önemli değil. yani o, Orijinallerine dönülüyormuş. Bu arada BP'nin stratejisi çizilecekmiş. Kaderin ya yani BP'nin kaderi ne olacak ve insanların kaderi ne olacak üzerine bir tartışma oluyor. Hayward, Tony Hayward da gelecek. Kendisine gelen ve şirkete gelen eleştirileri gelecek hafta defedecekmiş. Çünkü bazı emeklilik fonları işte paralarını BP'ye yatıranlar New York'ta ve Ohio'da dava açmaya hazırlanıyorlarmış. Yani bize şirket bizi aldattı. Yöneticileri de aldattı bizi. Ve e, güvenlik konularını rahat hallediyoruz ve temizliği de yapıyoruz diye bizi aldattın diye bir dava açacaklarmış. Fakat merak senin bütün kaygılarını giderecek rakamı veriyorum. E, ikinci, yılın ikinci çeyreğinde 5 milyar dolarlık bir kar da elde etmiş. Gayet iyi gidiyor yani 20 milyar Fena. dolar. O bir problemi olduğu söyleniyor ama işte zarar ziyan ödeme. Onun da ödenip ödenmeyeceği konusunda son derece ciddi şüpheler var. Ve Hayward diyormuş ki çok daha böyle biraz incelteceğiz belini. Yani, trajediden sonra düzeltiyoruz ve yeni yeni bölgelere yayılıyoruz. Nereler bunlar? Mısır, Libya ve Azerbaycan. Güzel. Zaten Libya ile belli bir şart karşılığı yapıldığı da konuşuluyordu. Onun da hesabı sorulmadı tabii. Hani bu Lockerby faciasına yol açtığı iddia edilen Megrahi adlı adamın hı hı. erken serbest bırakılmasında rol oynadığı söyleniyor BP'nin. BP de görüştüğünü kabul etti ama Megrahi'yi konuşmadım dedi o bir terörist dedi. Ona karışmayız biz dedi. hey He Böyle işte yani şimdi bol bol metan yüksek konsantrasyonları var arsenik biriktiğine dair haberler deniz yiyeceklerin bütün absorbi, absorbe olduğuna dair ve dispersant denen maddeyi attığı için kimyasal koreksit maddesini attığı için deniz besin zincirinin zehirlenip mahvolmakta olduğuna dair haberler vardı. Ve hem BP'nin hem de hükümetin medyaya girişleri adam akıllı kısıtlandı doğru bildirmesinler diye. Hatta bir hoş bir gidişattı oluyor. High tech yapıyoruz diye. Washington Post'tan sen söyledin değil mi? Çin'deki büyük... Hı hı. Yine ortaya çıkan petrol şeyini eleştiriyor. Washington Post'ta bugün bir tane işte haber vardı. Haberde şey diyordu. Çin'de de bir petrol sızıntısı oldu. Ancak görüyorsunuz ki düşük teknolojiyle ne kadar ciddi sıkıntılar yaşanıyor gibi. Yani yüksek teknolojisini hala görmekte olduğumuz harika bir durumdan bahsettiğimizde. Ama bu herhalde şeyle alakalı. Yani doğuya doğru gittikçe işlerin dandikleşine dair sarsılmaz çelik gibi bir inanç var bu inançla ilgili herhalde. Halbuki Batı'da her şey tıkır tıkır işlemekteydi o ara. Evet, yakında göreceğiz hepsini. Karadeniz'in yarısı kadar bir alan petrole batmışken ve şeyin Marmara Denizi'nin 20 katı. Ben kendi hesaplarımda eğer çok parlaktı tabii, karacı cümle ama hesaplarımda anılmıyorsam böyle çıkıyor. Göreceğiz sonuçlarını. Ama tabii gene o bölgede yaşayan insanlar tabii. ağır şekilde etkilenecek başkası değil. Fakat şimdi mesela New Orleans'den temizleme elemanları şunu yapıyorlarmış. Mesela bir kere temizlemek bütün plajdan tarıyorlar taraklarla ve temizliyorlar ya bezlerle bütün hı hı. o petrol şeylerini yumrularını finan gene çıkıyormuş alttan bu yeni haberler bu şekilde BP'nin şey yaptığını biliyor muydun bu seni çok duygulandıracak bir yöntem kullandı ne hukuken yasaklandı yalnız Denizde yangın çıkarıp kuşları diri diri yakıyormuş bütün kuşları Durdurmak için bunu yapma demişler Mahkemede yasaklamış. Çok hoş bir görüntü değil gerçi e, Diri diri yakmasak da diri diri yanıyorlar Çünkü petrolle kaplı oldukları için güneşin altında Özel olarak yakmışlar işte Yakma, Hızlı bir yakın, hızlı bir yakın Yavaşına yani. tamamız ile ilgili sıkıntımız var yani kasım, Hızlı olunca tabi hayvan kavruluyor Falan bir sürü ses Bunların hepsi psikoloji bozacak şeyler Mahkeme yasaklamış işte onu <gülüyor> Güzel ve BP de haklısınız hata yaptık. Hayvanları diri diri yakmamalıydık. Önce öldürmeli, ardından yakmalıydık diye özeleştiri vermiş. Evet aşağı yukarı böyle bir şey. İşte şimdi hastalık uyarıları dört bir taraftan geliyor. Yani ciddi şekilde Körfez'de sakinlerinde ağır toksin seviyelerinin yükselmesi yani özellikle temizlik işçilerinde görülmeye başlamış. Ve haberler böyle. Ama tabii bu, bu sadece haber Nijer da olup bitenleri finan tamamen unuttuk. Mesela Nijer Deltası'na son 50 yıl içinde aşağı yukarı bu şeyin kat be kat üstünde dökülmüş vaziyette. Nijer Deltası mahvolmuş Amerika'da ve 1984'ten beri orada işte şey... Ne 1960'larda 60'tan beri orada Royal Dutch Shell şirketi ve hiçbir temizlik çalışması filan yok. Hı hı. Yalnız Nijerya'ya 700 milyar dolar gelmiş 50 yılda yani yılda 14 milyarlık Nijerya halkına bunlar dağıtılmış tabii değil mi? Dağıtılmıştır değil mi? yani %70'i yalnız 1 doların altında bir gelirle yaşıyormuş. Kim aldı bu 700 milyar doları? Yılda 14 milyar doları acaba? O yemiş, bu içmiş, öbürü hani bana hani bana demiş hikayesi. Yine devam ediyor olabilir mi? Ee, öyle sanıyorum sanıyorum. Kensaro Uyba vardı malum Nijerya'nın efsanevi bu şiddet karşıtı eylemcisi. Ya yani 1990'da haklarımızı şiddet kullanmadan alacağız ve kazanacağız demişti ve Güney Afrika'nın anti-apartheid hareketini örnek almıştı kendine Shell Shell'den kurtulmak ve daha eşit bir paylaşıma gitmesi için Nijerya'nın sonucu hatırlıyorsun Ogoni kabilesinin insanlarıydı Kent Saraviva ve arkadaşlarını teröristlik suçundan astılar Nijerya'nın askeri hükümeti, darbeci hükümeti astı. Şimdi yalnız yapılan bir araştırmaya göre Dünya Bankası 2007 yılında bir araştırma yapmış. Bölgedeki gençlerin %36'sı devlete karşı silah kullanmanın ya kullanmak isteğinde ya da eğilimindeymiş. 36 Ken Saraui Van'ın istediği barışçı yöntemler artık sökmüyor anlaşılan. Tabi Amazonlardan ayrıca bahsedelim. Başka günde Nijerya'da, Afrika'dan Amazonlara geçeriz. Ekvador'da Chevron, Texaco'nun yaptıklarını anlatırım. Afganistan'da bu arada iki NATO askeri ölmüş. Leşkergah bölgesinde bir helikopter düşmüş. Taliban helikopteri militanlarının düşürdüğünü öne sürmüş. NATO ise belli değil neden düştü, soruşturuyoruz demiş. Hangi devlete mensup, hangi uyrukluğunun ne olduğunu söylememişler yalnız. Bir haber vardı Perulu ve Ugandalı askerler öldü diye ama doğrulatma imkanı bulamadım strate NATO diyebiliriz ama. Hı hı. Bu arada Türkiye'de Mardin ve Hakkari'de polis araçlarına silahlı ve bombalı saldırılar düzenlenmiş. Mardin'de iki polis yaralanmış. Siirt'te de askeri kışlaya roket atılmış. Şiddet devam ediyor yani oldukça yüksek bir seviyede. Bir de Canan Saltık 16 yaşında bir kız Van'a bağlı Kuru ailesiyle piknik yaparken başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılırken kaldırılmış ama kurtarılamamış. Piknik alanının yakınındaki askeri birlikte atış talimi yapıldığını söylüyor NTV MSNBC. Kurşun da buradan geldi demiş Can'ın Öldüren kurşun nereden geldiği araştırılırken Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve askeri yetkililer olayla ilgili soruşturma başlatmışlar. Ee, yani aslında bu konuda iddialar da var. Ee, onu da söylemek gerekiyor. Ee, i̇şte kışla ateş edildiği, atış talimi yapıldığı o sırada, Talim alanından çok uzak olmadığı, piknik alanının vesaire gibi şeyler de iddia ediliyor. Aslında e, yine alakasız bir şekilde öldürülen, e, reşit olmayan bir çocuk da olup olmadığı tartışılıyor Çünkü buna benzer başka tartışmalı olaylar da yaşanmıştı. E, G3'e ait olduğu sanılıyor merminin. Ki bu da e, askeriyenin sadece e, kullanacağı mermi tipi. Ve bu sebeple de olay e, daha fazla işte bu Hacı Bekir kışlası civarında e, yoğunlaşıyormuş gibi görünüyor. Evet o civarda piknik yapmanın yanlış bir fikir olduğunu söylemek mümkün herhalde. Evet. Valilik olayla ilgili soruşturma başlatmış. Şimdilik ordudan bir açıklama yok galiba görebildiğim kadarıyla. Yok ben de görmedim. Evet tam da çocuklarla ilgili iyi bir haber de varken yani yasanın geçtiğini dün söylemiştik ama belki biraz daha söyleyeyim günün iyi haberi yani hı hı. yetmez ama evet dediğimiz bir şeydi. Çok sevindim. Önemli bir adımdı çocuklar için. Bir kısım çocuğun da dışarı çıkmasına sebep olacak. Bu yüzden de çok önemli diyebiliriz. Ama e, tam olarak talep edilen istenilen şey miydi? Değildi. O da bir diğer boyutu. Ama büyük bir mücadelede verilmiş olduğunu kabul etmek hı hı. gerekiyor. E, pek çok kişi kurulan gruplarla uğraştı. Hem e, İstanbul'da, Ankara'da hem de e, o, bu çocukların terörlüktleri bölgelerde bölgelerde büyük bir sivil mücadeleydi. Bütün yapanlara da buradan bir selam göndermek gerekir herhalde. Bazı milletvekillerini de içeri hı hı. al iç, içeren bir büyük bir mücadeleydi bu. Önemli bir iş çıktı. E, son sonucunu da alabilmek önemli. Çünkü sivil hareketlerin sonucu e, sonuca ulaşmakla ilgili genellikle vakti olmayabiliyor. Bu onlardan biri olmadı. Hakikaten sonuna kadar devam edebildi ve başarılı oldu. Evet yani taş atan çocuklar eve dönecek şeklinde veriliyor. Türkiye bir ayıptan kurtuldu diye vermiş Star gazetesi. Haydi eve çocuklar diye. O kadar olağanüstü bir sürü eksiği var gerçekten ama gene de evet denmesi söz konusu olabilir. Diyarbakır Baro Başkanı Mehmet Emin Aktar da yasadan 3000'in üzerinde çocuğun yararlanacağını söylemiş gibi çok ciddi bir rakam yani Düzen... bu da ilginç tabi şu ana kadar çünkü çocuk sayısı çok küçüktü işte birkaç yüz çocuktan bahsediyorduk onlarca çocuktan bahsediyorduk falan şimdi yasa çıkınca binlerce çocuk oldu mu? Evet, bizim için ama, baştan beri binlerceydi evet, Diyarbakır Barosu Başkanı e, Mehmet Emin Aktar içinde de binlerce ah, tamam, olduğunu tabii. söylüyordu kendisi evet. zaten 3000 üzerinde çocuğun yararlanacağını söylemiş ve belli konularda eksik ama genel anlamda olumlu bulduklarını belirtmiş Aktar yasanın Çocuk adalet sistemine aykırı olarak yargılanan çocukların durumunu da düzelteceğini vurgulamış. Şu anda yaklaşık 200 çocuk tutuklu işte senin verdiğin birkaç yüzle sınırlık olduğu söyleniyordu. Hı hı. Ama 3000'in üzerinde çocuğun da son 4 yıl içinde terörle mücadele kanunu kapsamında yargılandı ve mağdur edildiğini biliyoruz. 3000'in üzerinde çocuk yararlanacak demiş. Çok önemli bir şey bu. Milliyetçi Hareket Partisi muhalefet etti buna. Cumhuriyet Halk Partisi kısmen BDP'de, Barış ve Demokrasi Partisi de tam destek verdi. Ve taş atan çocuklar olarak biliniyordu. Aylardır, hatta ne, bir yıl oldu mu bunun üzerinde çok sayıda mücadele haberini de verdik. Hı hı. Ve nihayet bu sıcak yaz... Günlerinde Şey oldu Yani nedir sonuç Alınan sonucun en önemli Unsurları terörle mücadele kanunu Yani TMK diye kısaltılıyor İle bazı kanunlarda Değişiklik yapan kanun tasarısı bu Teröre bulaşan Çocuklar deniyor Katıldıkları kanuna aykırı toplantı Ve gösteri yürüyüşlerinde ihtar ve zor kullanmaya rağmen Dağılmayanlara verilen cezanın Alt sınırı indiriliyormuş bir buçuk yıldan altı aya, üst sınırda değişiklik yok, üç yıl o, bu kişiler asliye ceza mahkemelerinde yargılanacak, söz konusu ceza, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenleyicileri açısındansa diyarı oranında artırılarak uygulanacakmış. Ruhsatlı bile olsa ateşli silah her türlü öldürücü, yaralayıcı, zarar verici araçla yasa dışı örgütlere ilişkin Propaganda malzemesi taşıyarak katılanlara verilen cezalar düşürülüyor. Alt sınır 2 yıldan 6 aya, üst sınır ise 5 yıldan 3 yıla indiriliyor. İndirimden yetişkinler de yararlanıyor. Bu çerçevede tutuklu ve hükümlüler daha önce verilen ve infaz hakiminin incelemesinden geçmiş olan disiplin cezalarına itiraz edebiliyor. İtiraz süresi de 6 ay olacakmış. Bir de önemli bir değişiklik sayılabilir. Örgüt üyeliği diye bir şey vardı. Sürekli olarak bu söyleniyordu. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşüne kanuna aykırı olarak katılmaları ve örgüt propagandası suçunu işlemeleri halinde terör suçu işlemiş gibi yargılanmayacaklarmış. Bu zaten terör suçunun, suçunun ne olduğu hiçbir şekilde belli değildi de. Yani aslında e, bu son çıkartılan 2006'daki yanlış hatırlamıyorsam terörle mücadele kanunuyla birlikte hayatımıza girmiş olan şeylerin bir kısmının hayatımızdan çıkması tekrardan ve e, özgürlüklerin kısıtlanmasıyla ilgili atılmış olan bir adamın geriye doğru çekilmesi olan şey bu. Yani bir iyileşmeden değil aslında bir e, garip e, ateşten kurtulma durumundan bahsetmek daha evet, doğru herhalde. Daha doğru bence de öyle. Yani kamuoyunda taş atan çocuklar diye biliniyor. Hep bu, e, hepsi de ağırlıklı olarak bu hüküm nedeniyle tutuklandıkları için terör suçu işlemiş, şeyyle yargılanıyorlardı mahkemelerde bu madde uygulayıp hepsini terör örgütü mensubu olmak, terör suçu işlemiş olmak gibi muamele ediliyordu. Dolayısıyla hepsi salı verilecek. Bu kapsamda 200 çocuğun tahliye edilmesi bekleniyor işte. Tahliye edilmesi. Ayrıca çocuklara özel güvenlik tedbiri de salı verenlere uygulanmayacakmış. Yargılamalarda artık çocuk mahkemesinde. 18 yaşında yaş altı çocukların ağır ceza mahkemeleri değil çocuk mahkemelerinde yargılanmasını öngören bir iyileştirme. Ne kadar zor oldu ama değil mi? Bu kadar akla, mantığa ve vicdana Aykırı olan, olduğu apaçık. Bu şu okuduğumuz maddelerde bile apaçık görülen şey ne kadar zor oldu yani. Neyse. Gene de önemli bir e, gelişme. E, iki önemli şey daha var. Saat 8.30'dan sonra onları da şey yapabiliriz. Bir tanesi Kosova'nın bağımsızlığı yolunda e, Lahey Uluslararası Adalet Divanı'ndan danışma görüşü geldi. Yani bağlayıcılığı olmamakla beraber bunun Kosova'nın bağımsızlığının uluslararası hukuka eski deişle devletler hukukuna aykırı olmadığı bir karar verdi. Bunu e, bunun üzerinde bir miktar konuşma imkanımız olur. Bir de Türkiye'den 35. maddeyle ilgili Hayırlı bir tartışma başlamış Başlamış durumda. oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nden geldi bu Hı -hı. da. 35. madde ne? Önemli bir şey aslında. 1961'de çıkarılan ve Cumhuriyet'i koruma ve kollama görevini orduya ver verdiği Hı -hı. için darbelere de gerekçe olan iç hizmet darbelere ve darbe girişimlerinin hepsine gerekçe olan iç hizmet kanunu 35. maddesi sayısız üzerinde program yaptığımızı söyleyebileceğimiz bir şey o da kaldırılıyormuş Kılıçdaroğlu'nun önerisine hükümetten de destek gelmiş meclis başkanından da destek gelmiş Evet bu iki konu üzerinde biraz daha durabiliriz açık gazte Graskles'dan Good Lovin'in adlı parça dinledik. Dino Danelli grubun kurucularından biri davulcusu aynı zamanda. Onun doğum günü münasebetiyle çaldık 1944'te. Bugün New Jersey'de doğmuştu Dino Danelli. Ve bizde bu Blue Eyes Soul diye adlandırılan grubun yani mavi gözlü sol beyazların yaptığı ama siyahlara özgü müziği iyi icra eden gruplardan biri Good Lovin'le söyleyen Young Rascals. Eskiden Rascals'dı sadece. Daha doğrusu ilk kurulduğunda Young Rascals'dı. Sonradan da Rascals adını alarak devam ettiler. Evet. Saat 8.38 ve devam edelim biz de açık gazeteye. Açık radyoda. Kosova'nın durumuna ilişkin önemli bir tavsiye kararı çıktı. Burada Uluslararası Adalet Divanının böyle bir Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın verdiği bir özel yetkisi var. Devletler başvurup önemli uluslararası hukuk konularında kendilerinden görüş bildirmesini istiyorlar. O da çok kritik. ilk defa böyle bir şey. Uluslararası Adalet Divanı'ndan çıkan bir karar var. Tavsiye kararı. Kosova bağımsızlığı meşru mudur, değil midir diye. Meşrudur. Dedi uluslararası Adalet Divanı Kosova'nın bağımsız bir ülke olması için. Evet yani uluslararası hukukta bir bağımsızlık ilan etmesinin aykırı bir bunu engelleyecek aykırı bir hüküm olmadığını hı hı. söyledi. Ee, kutlanmış tabii bu karar Kosova'da. Da karar Kosova'da bayram havasıyla kutlanmış. Araçlarına bayraklar takan Kosovalılar havai fişeklerle, coşkuyla kutlamışlar. Sırbistan Devlet Başkanı Boris Tadiç de o kendileri götürmüştü zaten kararı. Onlar memnun değil. Sırbistan için ağır oldu. Çok yaşa. Teşekkürler. Ama bu karar nihai bir karar değildir demiş. Hakikaten de zaten sadece tavsiye kararı niteliğinde ama önemli bir kilometre taşı teşkil ettiğinde söyleyebiliriz. Zaten hı hı. Uluslararası Adalet Divanı'na çok az sayıda dava e, gidiyor. Tavsiye kararı da çok az sayıda alınıyor. Çıkıyor. Çıkıyor. Dolayısıyla Ona dört on alınmış bu karar bu arada. Bu da e, ciddi bir şey diye sayılabilir herhalde. Sayı. Evet ama yani yani hani e, en azından ağır tartışmalı e, geçmediğini söylemek mümkün ya da geçtiyse de sondaki uzlaşının daha yoğunluklu olduğunu söylemek mümkün. Evet e, şimdi ne olacak ben orasını bilmiyorum ama herhalde zaten şu anda herhalde Kosova ve Sırbistan'dakiler de dahil olmak üzere bundan sonra ne olacak kısmını kimse tam olarak kestirebiliyor değildir. Boris Taddiç'in açıklaması pozitif karşılanabilecek bir şey evet. bence. Çünkü diyor ki sonuna kadar mücadele edeceğiz diyor. Fakat önemli bir niteleme var. Hukuki ve barışçıl yollarla sonuna Hı -hı. kadar mücadele edeceğiz demiş. Evet. Şimdi ne olacak bilmiyoruz diyorsun. Ya 69 ben ülke şimdiye kadar tanımış. İlk Türkiye tanımıştı. İlk tanıyanlardan bir. ilk miydi? Yani İlkti diye hatırlıyorum. Arada bir çünkü çıkıp birileri ilk bir... Yani konu geldiği zaman böyle bir gol vardır oradan. Ama şey, yani ilk değilse bile ilklerden biri oldu muhakkak. Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Seydiyu da Kosova'yı kutsadı demiş. Tek hedef Avrupa Birliği ve NATO ile birleşmek, Birleşmiş Milletler Örgütü'ne üye olmak diye konuşmuş. Sonra da bayram ve şenlikler başlamış zaten. E, tabi bu bağımsızlık hareketleri için dünyada ne anlama gelir diye de bir başka tartışma bunun yanında kaçınılmaz olarak e, evet, bugün güçlenmiş oluyor. Milliyet, evet, Milliyet Gazetesi'nde Kosova Kriteri diye bir manşet var. Uluslararası Adalet Divanı Kosova'nın bağımsızlık ilanını uluslararası hukuka uygun buldu deyince fotoğraf da koymuş. Arabalardan sarkan genç insanlar, genç kızlar bayraklar elde şenlikle kutluyorlar. Avrupa bayrağı da var. Konsey Avrupa, Avrupa Birliği'nin simgeleri de var. Örnek oluşturur korkusuyla işte e, şu ana kadar Türkiye ve Avrupa Birliği'nin 22 üyesi dahil 69 ülke tarafından tanınmış ama mesela İspanya tanımıyor. Bask ve Katalan bölgelerinin durumundan korktuğu için geçenlerde bir milyona yakın insan Barcelona sokak ve caddelerinde alanlarında bağımsızlık için yürüdü yani. Hı hı. Öyle bir durum var. <gülüyor> Ertesi günde Dünya Kupası'nda İspanya'yı <gülüyor> kutladılar. Aynı insanlar. Bir yandan Katalanları bir yandan da İspanya. E, enteresan bir durum. Yunanistan ve Rum kesimi de Tanımıyor. O da KKTC korkusu var tabi. Bağımsız olur diye. Slovakya Macar azınlıklardan korkuyormuş. Rusya, Çeçenistan, Gürcistan, Güney Osetya. Yani Rusya Çeçenistan'dan, Gürcistan'da Güney Osetya ve Abhazya'dan, Çin ise Doğu Türkistan ve Tibet nedeniyle Kosova'yı tanımaktan kaçınıyorlar. Çünkü kendileri de ayrılır diye. Ne diyorsun sen bu ayrılma işlerine? E, Valla diyecek çok fazla bir şey yok aslında. Çünkü bu tip konularda ya ayrılmak isteyen taraf ya da e, sonuç olarak o ana kadar ülkenin daha hakimi olmuş olan taraftan yana yer almak mümkün. Ama iki taraftan da olmadığıma göre deyip herhalde durup seyretmek gerekiyor. Ama hani kendi kaderini tayin hakkı diye bir hak olduğunu da tekrardan tartışmaya dahil etmesi Lahin herhalde önemli. Yani çünkü böyle bir haktan e, vakti zamanında bahsediliyordu. Çoktandır çok fazla sözüne etmesek de böyle bir gerçeklik var herhalde. Sen Lenin'i kastediyorsun değil mi Self Determination hakkı? E, sadece Lenin'i kastetmiyorum aslında ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Lenin'den de başlatmak mümkün. E, bu konuda Birleşmiş Milletler'in de aldığı kararlar vardı. Milletler Cemiyeti zamanında falan filan diye başlayan hani daha uluslararası hukuktaki parçasından tarihinden Evet Bu tabi önemli bir şey. Çok tartışılacaktır ve birçok kişi de birçok grup ve siyasi akımda şey yapacaktır herhalde. Bu arada çok mutlu bir haberi de verelim nasıl sevince ve coşkuya boğan haberi sabah koridorlarda bizim de havai fişek atmamıza yol açan Gülkan'la beraber borsa bayrağını ha. da dalgalandırdık. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ilk kez 60.000'i 60 görmüş. Çifte rekor kırmış. Ee, bizde değişen bir şey yok. <gülüyor> Öncelikle haberin kötü tarafı. Boşuna mı sevindik yani? Yok hani ülkemiz için sevindik. O ayrı bir konu. Yani ülkemiz deyince neden bahsettiğimizi de bilmiyorum ama çünkü bu İMKB'de ülkemizin hangi kısmı var orasını da bilemeyeceğim. Ama velakin lakin e, IMKB 100 endeksi 60 bin seviyesinin üzerine çıkarak yeni tarihi bir dirbe görmüş. E, ve ardından 59 binlere gerilemiş falan filan böyle bir iniyor çıkıyor durumları ama yok, anlamı yok, şuymuş. O inme sayılmaz canım. E 59.919 ki... puandan kapanarak gene rekor kırmış. En yüksek kapanışla da bitmiş. Tamam. E zaten rekor olduğuna dair bir şüphe tartışma yok. Kötü Bunun... olan ne? Kötü bir şey yok. Ama hani iyi olan ne sorusu bence burada daha değerli ve önemli. Ama velakin niye olduğuna dair bu olan şeyin bir tartışma daha var. E işte kimi gazetelerde bugün şey diye anlatılıyor. İşte Avrupa'daki ekonomik Dengesizlikler sebebiyle gittikçe zorlanan yatırımcılar e, Türkiye borsasına kapağı atıyorlarmış. E, çünkü TL'nin değerinin düşmesini kimse öngörmüyormuş falan filan diye devam ediyor. Bu konuda yorum yapmak beni aşar. Ama ve yani herhalde Türkiye'nin parası ve Türkiye yani ekonomisi gittikçe demek adına istiyorlar. orada adına sevinçli olduğumuzu belirtsek yanlış bir şey söylemiş olmalıyız. Yok kaybedenler adına da üzgünüm. <gülüyor> birileri de kaybediyor olmalı kazanına göre birileri. Herkesin kazandığı bir durum değil mi bu? Win win durumu dedikleri. Sen de kazan hmm. ben de. Bir kaybedeni olması mı lazım borsada? Ee, yani her a... Bilmem şimdi 5 tane misketimiz var. Benim 4 misketim <gülüyor> olduysa senin 1 misketin varsa böyle bir sorun yok diyebiliriz. Ama ardından benim 6 misketim senin 0 misketin olduğunda sıkıntı çıkabilir. Ya da Eşit misketimiz varsa ve günün sonunda dakika, misketler kaf, bendeyse... Bir o misketi. Ona el koydurmam. <gülüyor> onu bırakmam diyorsun. <gülüyor> onu bırakmam. O benim demir bilyem. <gülüyor> Pekala. Şimdi onu da geçelim. Bu ve gerçekten günün belki de en önemli haberi sayılabilir. Dün aslında Radikal Gazetesi'nde de verilmişti. Murat Yetkin'e yapmış olduğu bir öneriydi. Kılıçdaroğlu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın. 35. madde kaldırılsın çağrısına cevap da gelmiş AKP daha ne bekliyor şeklinde de bir manşet atmış durumda. Bugün birkaç gazetenin manşetinde bunu görebiliyoruz Radikal'den başka tarafta da manşet. 35. madde devrimi geliyor diye yani hı hı. Kılıçdaroğlu dünkü Radikal'de şöyle demişti hesaplaşmak istiyorsa Erdoğan'a Odri Meydan 35'i kaldırsın diye yani AKP 12 Eylülle hesaplaşacaksa darbe gerekçesi 35. maddeyi ve Yüksek Öğretim Kurumu'nu da yöküde kaldırsın demişti. Bu, Bir itirazımız yok bununla ilgili değil mi? Hiç yok hayır. Pek anlayamadım o kısımları da ben. Yani hani bunlar kaldırılsın zaten kaldırılsın ama şu anda e, değişen kısmı ile ne alakası var orasını çıkaramadım. Yani hayır, zaten bu... yeterli olmadığına dair genel bir konsensus var evet hayır ve boykot kısımlarında. Evet bunun referandumla bilgisi yok zaten. Ha, i̇yi o zaman. Yani Kılıçdaroğlu öyle diyorsa da bence yok. Ha tamam. O da yapsın değişsin bu da değişsin çok güzel. Yani askeri vesayet rejimini azaltacak sınırlandıracak hatta tamamen ortadan kaldırmaya gidecek her adımı desteklemek lazım. Çünkü demokrasi esastır. Hı hı. Askeri rejim esas değildir. İyi, i̇yi bir şey de değildir. Darbeler de çok kötüdür. Hı hı. Demokrasi iyidir sadece. Dolayısıyla her türlü darbelerin askeri vesayeti daraltacak. Her türlü şeyi de desteklemek durumundayız. O ayrı bu ayrı. İkisi de başka parçaları hı hı. yani. Cumhuriyet Halk Partisi liderinin... Radikal'den yaptı TSK Türk Silahlı Kuvveti İç Hizmetler Kanunu 35. Maddesi Kaldırıs'ın çağrısına meclis sıcak baktı diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Canikli'nin yorumu da demokrasiyi ileri götürecek önerileri açığız şeklinde olmuş. Bu da pozitif. Meclis Başkanı Şahin de tam destek açıklamış. Değiştirilmemiş olmasını bir eksiklik olarak görürüm demiş. Bu bir şey. Evet çok iyi. BDP de dünden razı diyor. Halis Kaplan. 35. Hasip Kaplan olacak herhalde. Evet. Öyle yanlış yazılmış benim hatam diye. Tamam olur. Biz havalar çok sıcak bu ara. Mazur görmek lazım. Evet radikalinin tahsini de yapıyoruz. Hasip Kaplan 35. maddenin kaldırılması için daha önce kanun teklifi verdiklerini de hatırlatmışlar. Evet. AKP'li Bozda öneriyi samimi bulmamış yalnız. CHP önce Silivri'deki darbecilerin avukatlığını bıraksın demiş. Bunu anlamadım. Nasıl yani? AKP bu öneriyi samimi değil demiş. Şimdi sürekli bir samimiyet arama mücadelesinde içinde olduğumuz görülüyor. Öneri iyiyse desteklenir. Değilse, değilse desteklenmez de Bir samimiyetti değil mi böyle bir samimiyet. böyle bir şey çıktı ortaya Yani iki sebeple bana mantıklı gelmiyor Birincisi e, Neoliberal sağ muhafazakar partiden Niye samimiyet bekliyoruz e, Orasını anlayamıyorum e, CHP'li olarak Düşünerek değil kendi adıma söylüyorum bunu ama daha çok e, Ve ikincisi Siyasetten hakikaten samimiyet bekliyor muyuz Yani politika dediğimiz şey Genellikle bir miktar yalan söylenilen bir alan Olarak da biliniyor Bir miktar mı Nazik oluyorum yine. <gülüyor> yani hani yalan da söyleyenler var. <gülüyor> ne bileyim ben. Ya İzi Stone'un İzi F Stone'un sen görüşünü e, 101 Gaztecik 101'de verdiği ders Altın Kura. Bütün politikacılar her zaman yalan söyler. E, Samiyeti ne yapacağız şimdi burada? Hangi cebimize koyacağız? Ya bir de işin garibi samiyet arayan ve isteyen ve bekleyen kişi de politikacı. Bu iyicene garip evet. bir hal yaratıyor benim açımdan. Öbür türlü hani Bu... arkadaş yeni falan demek ihtimalimiz mümkündü ama hani arkadaş da yeni değil. E o da politikacı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili üstelik Cumhuriyet Halk Partisi'nden samimiyet arzuluyor. Ama aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partili grup başkan vekilleri de Adalet ve Kalkınma Partisi'nden samimiyet arayışı içindeydiler. Bu anayasa değişikliği ve referandum konusuyla ilgili olarak tam da. Neyse, bence bütün bu önerilerin desteklenmesinde fayda mülahaza edilebilir. 35. maddeyi okuyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, madde 35-35. Silahlı kuvvetlerin vazifesi Türk yurdunu ve anayasayla tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyeti'ni kollamak ve korumaktır. Hmm. Bu olmamış. Yani bunun değişmesi gerekir diyorlar işte meclis başkanı falan da. Hepimiz aynı fikirdeyiz sanıyorum. Bu iyi bir açılım. Belki de bir Cumhuriyet Halk Partisi AKP koalisyonuna götürür mü bu bizi? Götürmez. Ama belli de olmaz. Yani hani götürmez derken de böyle bir sertlik içinde diyebilir miyiz bilmiyorum. Ama yani e, aradığımız şey hakikaten keşke başka bir şeyler olsa. Şu tip hareketleri daha önceden başlatmış olsa e, aslında meclis için muhalefet partileri çok daha hayırlı olabilirdi. Yani nelerin değişmesi gerektiğine dair yetersizliği bir miktarda azaltmakla ilgili hangi adımların atılabileceğine dair daha fazla baskı. Yaratabilmek işimize gelirdi. Yani şu 35. madde işi ve benzeri başka maddelerin de ittirilmesi paketi hiç fena olmazdı herhalde. Gerçi bu anayasada olmadığı göre herhalde bu pakete giremezdi. Ama koşul olarak koymak mümkündü. Zaten öyle demişler anladığım kadarıyla bir başka grup başkan vekili Can İkli de Azat ve Kalkınma Partisi'nden biz demokrasiyi durak satacak her türlü maddeyi ayıklamaya hazırız demiş. Bu da iyi. Meclis Başkanı da destek veriyor. Yani ana muhalefet... İktidar Partisi'nin... Grup Başkan Vekilleri'nden... Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan ıı, Başkanı'ndan... Ve aynı zamanda da... Iı, ana Muhalefet Partisi'nden ve... ikinci Muhalefet partilerin Partisi'nden... Üçüncü diyelim... Boyut itibariyle... Hı hı. De destek geldiğine göre... Bir MHP kalıyor. O da... O kadar önemli değil aslında... Güzel olacak yani. Bu darbelere gerekçe gösterilen 35. maddeyi kaldıralım teklifi. yani Vatan Gazetesi mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden karşı atak diye vermiş. Ama bu bir atak olarak görmemek lazım. Demokrasi yönünde bir hareketlilik olarak görmemiz iyi olabilir. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski lideri. Deniz Baykal'ı geçen pazartesi günü Ankara'daki evinde ziyaret etmiş. Bir saat görüşmüş. Bu da sürpriz ziyaret olun, Bu da iyi bir şey. Tabii. Görüşmek, konuşmak, koklaşmak, gayet iyi bir durum. Evet, herkes... yani bir daha yan yana geleceklerini bile düşünmek çok kolay değildi. Ee, bu işte normal tırnak içi çerçevelerle bakılacak olursa ama... Mevzu böyle bir şey değil. Politikanın zaten doğası bu. Doğası i̇ttifaklar bu. kurmak, ittifaklar bozmak. Görüşmek, evet. Tabii bunu da konuşarak yapabilmek aynı, aynı, aynı. zaten ancak. Bu arada dün verdiğimiz bu e, Avrupa Parlamento Sosyalist grubu ile CHP arasında da tartışma ve atışma devam etmiş. E, CHP Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay e, bu konuda bir şeyler söyledi. E, Avrupa'da birilerinin bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olduğunu Öne sürmüş Okay. AKP'nin sözcülüğünü yapacaklarını önlerine gelen düzenleme neyse ona baksınlar. Avrupa'nın ile kıyaslasınlar. Ondan sonra düşüncelerini dile getirsinler demiş. AKP'nin ee, sözcülüğünü mi yap? Avrupa Parlamentosu sosyalistleri de maalesef AKP tarafından ele geçirilmişler. AKP tehlikesi her gün biraz daha geniş alanda daha ciddi bir etkiyle e, tehdit olmaya gibi. devam ediyor. Radikal'in ...başlığı da endişe verecek. ...online'dan okuduğumuz haberde... ...Cumhuriyet Halk Partisi sosyalistlerle... ...ipleri koparıyor mu? E böyle daha çok tıklanacak evet. haber olduğunu... ...sen de kabul et, heyecanla. Evet. E ben de zaten o heyecana kapıldım ve tıklıyorum. Koparıyor mu? E yani bu sosyalistler de Avrupa Parlamentosu'ndaki... ...herhalde gerçekten ya şizofrenik bir durum yaşıyorlar... ...çünkü OKAY'ın söylediklerine bakıyorsun... E ...genel olarak kamuoyuna yaptıkları açıklamalara bakıyorsun... Alakası yok. Okay diyor ki Deniz Baykal gittiği zaman enternasyonele orada CHP'nin endişelerini taşıdıklarını söylemişlerdi onlarda diyor. Şimdi niye böyle diyor. Halbuki keşke bunu kamuoyuna açıklasalardı. Biz de en azından Avrupa Parlamentosu'ndaki sosyalist grubun bu konudaki fikirlerinden daha yakinen haberdar olabilseydik. Neyse geç de olsa Sayın Okay sayesinde haberdar olmak önemli. Evet bu da yani ilginç bir endişe verici bir haber. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyalistlerle bağlarını koparması. Var mıydı bağları bilmiyorum ama koparmamasında. yine de psikolojik olarak insana iyi hissettirmiyor değil mi? Bir evet. bağ kopuyor falan filan. Evet. evet kopuşmadan her zaman uzak durmak lazım. Bugünün en güzel haberlerinden birini de atlamadan vereyim. Çok dar zamandayız ama Hüsnü Mübarek bir konuşma yapmış. Bunun önemi nerede diyeceksin. Uzun Nasıl? yıllardır yapıyor çünkü. Evet, evet. Ama hangi vesileyle yapmış 82 yaşındaki lider? Monarşiyi deviren darbenin yıl dönümünde konuşma yapmış. Yani kral Faruk gitti ve halk geldi, demokrasi geldi. Monarşi devrildi, cumhuriyet geldi ve demokrasi, demokratik cumhuriyet. Onun yıl dönümünde, 52'nin yıl dönümünde... Ve 30 yıldır Cumhurbaşkanlığı görevinde kendisi ve yerine de oğlu Cemal'i yetiştirdiğini söylüyorlar diye bitiyor haber. <gülüyor> Ona yıl dönümünde ekonomik büyüme ve sosyal adalet öncelikli hedef demiş ama. Bu da önemli. Bu da çok önemli tabii. Ama bak ülke için oğlunu yetiştiriyor. Ta yıllarca hazırlıyor vesaire ki ben bunu çok mantıklı buluyorum. Baştan kim olacağını bilsek liderimizin ...liderimizi çok iyi yetiştirmek... ...ve böylece harika bir ülke olmakla ilgili... ...mükemmel bir adım atarak... ...süper bir iş yapmış olabiliriz. Ben de aynı fikirdim. bu kadar. Yalnız monarşinin devrilmesini niye kutluyor? Çünkü monarşiyi devirdiler. Yani bu önemli değil mi? Evet çok önemli. Sadece 30 yıldan beri iktidarda kendisi. <gülüyor> Ama monarşik değil. Ayrıca monarşik. oğluna bırakacak yerini ama bu da monarşi anlamına tabii ki gelmez. Hanedan da değil, evet. Hanedan değişti desek ama o kadar heyecanlı ve şey değil. Onu da kabul etmek lazım. Bu arada son olarak şeyden de bahsedelim. Bu tartışma devam ediyor ya. Referandum, hayır, evet falan. Ee, Biyanet'te bir haber var. Profesör, doktor... Osman Doğru Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir kararını hatırlatmış. 3 isim mahkum edildikleri eylemlerin o dönem suç olmadığını savundu ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi onları haksız buldu. Devlet darbecilerin yargılanmasını reddederse Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaybeder. Yani evrenden Ceza evindeki ere kadar bütün 12 Eylülcüler yargılanabilir demiş sadece evren değil bireysel başvurular. Çok önemli çünkü tartışmanın temellerinden birisi de bu yargılanabilecekler mi yargılanamayacaklar mı? En nihayetinde ben şunu düşünüyorum herhalde yargılanabilmeleri gerekir çünkü şu ana kadar anayasayla dokunulmazlığı olan bir durumun zaman aşımında da olması hakikaten garip ama... Eğer bu şekilde olmuyorsa o zaman bir yasa daha değiştirip yargılamak herhalde çok zor olmasa gerek. Anayasadan 15. maddeyi kaldırdıktan sonra. Değil mi? Yani bu herhalde niyetin ne olduğuyla falan filan ilgili gibi. Yani dünyanın dört bir tarafında da yargılanan e, faşist generaller ve e, onların yardakçılarını görebiliyoruz. Dolayısıyla da öyle e, hoşluk oluyor. Bu, bu arada taş atan çocuklar yasasından Hrant Dink'in katili o gün Samas'ta yararlanacak. Onu da haber olarak vereyim. Bir de Amerikan Büyükelçisi, bu Kosova ile ilgili o atladık, hürriyetin de manşetinde var. Konuşmuş gider ayak Amerikanın James R. Jeffrey, Ankara'da ayrılmadan önce son konuşmalarından biri olmuş herhalde. BDP'li sırrı sakıkla konuşuyormuş. Ayrılırsanız üçüncü sınıf bir Orta Doğu ülkesi olursunuz. Türkiye'de batılı bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Daha eder. çok anlayamadığım Amerikan Büyükelçisi'nin e, bu değerli sözlerinin yani değerli ya da değersiz bulmak mümkün aslında anlamlı ve anlamsız bulmak da mümkün. Çünkü e, onlar batılı olur siz doğulu olur falan hani bu kadar net ve keskin konuştum onu da bilmiyoruz. Ama niye manşette olduğunu merak etmiyor musun? Çok ediyorum ama o amiral gemisinin. Ya yani Herhalde hürriyet ya bak görüyor musun kararı. patron da böyle dedi gibi bir şey mi bu yani ona göre. Çünkü ayrılma tartışmaları zaten hürriyetten doğru başlamış bir tartışma durumunda işte Sayın Özgök açtı ya tartışmaları. Ee, şimdi bunların çıkıyor olması falan ilginç bir tehdit ve e, böyle tehditkar havanın devamıymış gibi bir his de yaratıyor. Belki Kürtler'de de yaratıyordur. Evet Danıştay'da 5. Dairesi hem kamu hem de üniversitedeki hekimlerin 8 saatlik mesainin ardından özel muayenehane açabileceğini ve orada çalışabileceği kararını vermiş. Bütün hekimler muayenehane açabilir kararı da var. Hı hı. Bir de bunu verelim. Chavez de ilişkilerini kesmiş Kolombiya ile bir de bunu verelim. Büyük bir gerilim var orada ve sınırdaki birlikleri de oradaki birlikleri de teyakkuza hı hı. göndermiş. Araları kötü. O iki ülkenin bu haberleri verdikten sonra ver. Verdik. Açık gazet. Ahmet İnsel Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın Ali. 12 Eylül tarihe gömme tartışması bir hayli yoğun bir şekilde.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 Evet, yani bu başbakanın ağlayarak işte şeyleri bu 12 Eylül'de idam edilenlerin son mektuplarını filan okumalarının da bir samimiyet tartışmalarına yol açtığı görülüyor. Bu tabii siyaset alanında samimiyet değil, yapılanlar önemlidir. Evet. Oradaki e, kişilerin mektuplarını e, o üç, iki kişi çocuğu yani daha doğrusu e, bir kişinin mektubunu diğerinde e, e, onunla yazılmış şiiri okudu hatırladığım evet. kadarıyla. Bir de Eren, e, ile ilgili hatırlatmada bulundu. Üç, üç idam edilmiş gençten evet. bahsetti. E, bunun e, samimi veya değil e, yapılıyor olması çünkü orada onları e, itham eden e, o e,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 Şimdi evet. de böyle bir soymet buuran ile karşı Ama şuraya gelebilir, gelmemiz lazım. Yani elbette başbakanın 12 Eylül referandumunu, 12 Eylül rejimini, 12 Eylül'de tarihe gömeceğiz iddiasıyla yürütmesi yapılan işle gerçeğin arasındaki büyük farkı gizlemeye çalışıyor.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 ombudsmanlık kurumunun oluşması anayasada öngörülüyor ama nasıl bir ombudsmanlık kurumu oluşacağını bir yasayla ortaya çıkacak ve yasanın çerçevesinde tartışacağız. Veyahut anayasa mahkemesine bireysel başvurunun koşulları ne olacak? Bir milyon imza mı istenecek? Milletvekillerinin desteği mi istenecek? Bilmiyoruz daha şu anda. Sadece bir hak olarak ortaya çıkan bir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 Uygulaması başlayacak olan değişiklikler yanlış hatırlamıyorum. Evet devreye otomatik olarak evet. evet. Dolayısıyla tartışma başbakanın başlattığı tartışma hem önemli hem de bence 12 Eylül'le gerçekten hesaplaşmak isteyen, samimiyetle hesaplaşmak isteyen, bu samimiyet lafını özellikle kullanıyorum burada. <gülüyor>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 Kılıçdaroğlu'nun 30. maddeyi kaldıralım girişimini efendim bu samiyetsizliktir, taktiktir işte evet dememek için kıvırtıyor gibi algılamamak lazım bence. Bu da önemlidir. Evet, 35. Evet. maddenin kaldırılması önerisini kim getiriyorsa alkışlamak gerekir. Ve bunu eğer gerçekten 2-3 ay içinde t 35. madde gerçekten değişebiliyorsa bunun izleyicisi olan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 E, bütün bunları gündeme getiren bir tartışma gerekir. Yoksa öbür türlü gerçekten inandırıcı değil. Diğer taraftan da tabii ki e, 12 Eylül e, iade itibar konusunu gündeme getiriyor hatırlayacaksınız e, konuşmasında. Evet. Ha, i̇ade itibar e, olabilmesi için e, bu kişilerin itibarlarını zedeleyenlerin de iade itibarlarının geri alınması gerekir. Yoksa öbür türlü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 birlikte diyor. Bugün Özgür Mumcu da bir günde yazdı yazdı. Bir şeyi de hatırlatmış tabii. Gülün de Kenan Evreni Köşk'te ağırlamış. İşte o keşte ağırlama mevzundan bahsediyorum. Evet, evet. Dolayısıyla samimiyet falan değil, ...tutarlıktan bahsetmemiz lazım. gerekir. önümüze konan bir 12 Eylül'de halk oylaması var. Bu halk oylaması 12 Eylül rejimini tarihe gömmeyecek.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 Ahmet İnsel Ufuk Turu <Gülüyor> Travis grubundan dinlediğimiz "Beautiful Occupation" adlı, güzel işgal adlı şarkiydi dinleyicilerimizin bir kısmı açık gazetin dinleyicilerinin bunu Irak işgal günlerinde çok daha sık çaldığımızda hatırlayacaklardır. Travis grubunun bu çok sevdiğimiz, beğendiğimiz şarkısı ne bugün çalmamızın sebebi? Fran Healy'in grubun kurucularından baş şarkıcısı ve şarkılarının da bu şarkıda dahil olmak üzere neredeyse tamamını yazmış olan Fran Healy'in doğum günü olmasıydı. 1973'te bugün doğmuş bir İskoç müzisyen, yanılmıyorsam Berlin'de e, ikamet ediyor, kendisi yaşıyor ve Travis'ten, Beautiful Occupation'ı dinledik. Açık Gazete. Evet, Alpulaga konuşacaktık fakat bağlantıda bir problem olduğu için spor konusuna e, giremedik, spor programına. Açık Gazete'yi biraz elimizde kalmış, başka ne haber var diye bakmamızda e, fayda var. E, bağlantının sağlanacağını umarken. E, aslında... Elimizde kalan bence keyifli haberlerden birisi vardı. Bari en azından e, bu boşluğu değerlendirmek için kullanmak mümkün. E, İngiltere sarayına alınmayan e, parti lideri konuna haber vardı bir adet ki bence gayet... Niye? demokratik Demokratik İngiltere'de mi oluyor bu? İşte inanılmaz değil mi diye düşünüyor insan demokrasinin beşiğinde. Nick Griffin, e, Kraliçe 2. Elizabeth'in Buckingham'da verdiği davete girememiş. Üstelik davetiyesi olmasına rağmen... Kimdir Griffin diyecek olursanız İngiltere'deki Faşist Parti'nin yani işte İngiliz Ulusal Partisi'nin başkanı. Orada ırkçı partiler ve ırkçı politikalar standart politika içi konular içinde pek sayılmadıklarından Griffin ve partisi istenmeyen ve açıkça da suratına söylenen bir pozisyonda kraliçe tarafından bile. Ee, bu, e niye davetliymiş peki? İşte bu davete nedense çağrılmış. Çağrıldıktan sonra bir de bu davet e, sarayın bizi tanıdığı anlamına gelir gibi bir şey yazmış e, web sitesine partinin. Bunun üzerine de zaten e, davete gelmiş ama içeri girememiş gibi bir durumla karşı karşıya kalmış. Bana şey geldi hani e, ilginç geldi gayet Türkiye'deki politikaya uyarladığımız zaman ne manaya gelebileceği falan filan ama Peki ama niye çağırdıklarını hala izah edebilmiş değilim. Ya da daha doğrusu çağırdıktan sonra niye almadıklarını. Şimdi çağırdıktan sonra niye almadıkları kısmına bir cevap var aslında haberin içinde. O da şu. Ee, Yanlışlıkla mı gönderdik davetiyeyi diyorlar yoksa sen davetiye al ama gene gelme mi? Yani. davetiye yollamışlar ama ardından Griffin kişisel sayfasında... İnternette bu davetin sonunda BNP'nin tanındığı ve önemsendiği yani İngiliz e, Ulusal Partisi'nin e, önemsendiği anlamına geldiğini yazınca öyle olmadığına dair bir mesaj olarak alınmamış içeriye. Hmm. E, bir miktar işte ırkçı olarak bilinen ve e, gittikçe de İngiltere'de aslında krizle birlikte görece daha fazla Ilgi çeken bir parti olduğuna dairde tartışmalar olan ama e, sokakta katan eylem bile yapmakta zorlanan. Çünkü nerede toplansalar tepesinde bir sürü insan bulan bir parti. Peki bu durumunda. konunun bu konunun son sorusunu sorayım. Günün mana ve ehemmiyetine uygun bir bağlama oturtursak. Kraliçe mi Samimi, Griffin mi? Ee, böyle bir samimiyet beklemiyorum. Griffin ırkçı, kraliçe de e, emperyal. Yani çok uzatacak bir durum yok ama belakin. Royal ve Imperial. Tabi burada bitirelim, bitirelim ve, ve Alp'e bağlanalım. Bağlanalım. Alp Ulagayla Spor. Günaydın Alp. Günaydın. Ömer Bey. Günaydın. Günaydın abi. Bağlanamadık bir süre. ben sizi duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yayını duyuyorum ama şey olmadı. Ufak bir eksiklik oldu herhalde. Evet neyse bağlanabildik. Evet. Şimdi Fransa turuyla mı başlayalım? E bir değinelim oraya dün bir, bir etap yaşandı hakikaten. Ee, yani turun aslında şampiyonunu belirleyecek etapta daha. Bugün yarın ve pazar günü üç etap daha var ama. E, hani dünkü e, etapın sonucuna göre bu artık şampiyondur diyebilecektik. Ee, ...iki büyük favori... ...Alberto Contador... ...geçen yılın ve 2007'nin şampiyonu ile... Lüksemburglu Andy Schleck... E, ...Turmale Dağı'nın tepesinde tane etapta kapıştılar ve... ...hakikaten etapın son 10 kilometresi müthiş oldu... ...çünkü Schleck 8 saniye gerideydi... ...dünkü etapı girerken... ...yarınki saate karşı etapı da düşünerek... ...hani bir, bir buçuk dakikalık bir fark yapmak istiyordu... ...ve tek şansı vardı... ...etap bitiyor 10 km var atak yaptı. Bir tek kontador cevap verebildi. Ama birbirlerini kopartamadılar. Yani kontador da bir yere denedi olmadı. Kol kola neredeyse finişe girdiler. E, tekerlek farkıyla Sdek kazandı yani kontador artık bıraktı ona etap birinciliğini. E, ama kendine muhtemelen 3. Fransa turu şampiyonluğunu kazandı. Daha üç etap olmasına karşın böyle diyoruz. Tabii yarın e, Bordeaux'dan başlayan 50, 57 kilometrelik bir saate karşı etap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 Schleck de tempo yattırıyor, Contador öpüşüyor peşine. Baktılar ki olmuyor. Son 3-4 km atak falan olmadı zaten. Evet, peki bir de şeyden de bahsetmek gerekebilir herhalde. Kontadorun şampiyon olacağı artık bu seneki Sarımayo sahibi olacağı belli. Fransa Turun'dan dedin ama bunda birazcık da bir leke durumu, etik açıdan bir problem olmadı mı?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 ve Şleck durmak zorunda. Yani yavaşladı önce. Ee, ne olduğunu anlamak için ne baktı falan. Kontador e, Vinokurov devam etti. Kontadorun takım arkadaşı. Bu arada Kontador tabii atan farkına varıp o da geriden yani diyelim ki bir 50-60 metre geriden atağa cevap vermek istemişti ve Şleck yavaş yanından geçip gitti. Kendi atağını yaptı yani. Sonra da geriye bakmadı ama bu sırada gördük ki işte Şleck'in zinciri çıkmış. E, takım mekanikleri geldi zinciri yerine takmaya çalıştı olmadı. Yeni bisiklet verdiler. Yani orada bir durma vesilesi zaten 20 saniye kaybetti. İşte hızlanma, tekrar hareketlenme derken e, kontodörün atana karşılık bir 30 saniyelik falan kayıp oluştu orada. E, genelde bisiklet böyle yol bisikletinde de yani bu sporda e, hani yazılı olmayan bir kural vardır. Rakibiniz e, şey anlamda zor durumdayken hani işte Seyirciye takılıp düşerse böyle mekanik bir sorun yaşıyorsa o zor durumda atak yapmazsınız. Daha önce örnekleri de gördük bunu. Yani turun namusu bir şeyin bisikletin namusu gibi bir iç kural bu. Evet etik bir kural bu. Tamamen evet, etik, e, etik felsefi. Yazılı gibi. bir şey değil. Yani evet. Yazılı bir kural değil bu. Yani Fransa turunda da örneklerini gördük. Başka turlarda da 2003'te olmuştu örneğin. Lance Armstrong.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 olduğunu öğrenmemesi mümkün değil, kontadorun. Ama yani mutlaka takım tersinden demişlerdir ki, yani işte geride kaldı çünkü mekanik sorunu var. Bas farkı aç ya da hani bekle sahile ee, takım emri gelmiştir ya da bilgi gelmiştir. Ee, mutlaka öğrenmiştir. O soru işte da ben hani <gülüyor> yapmadan bilmeden. Atak yaptım. Tabii şu da var, hani o atak kessersiniz arada başka bisikletçiler de var. İşte herkesin herkes birbirini bekleyecek mi? Böyle üçerli durumda söz konusu yazar. E, Al peki şeyi de soru İnsan aklına gelen bir soru daha var burada o zaman. Bu senin biraz önce söylediğin bu bilgiye tabii bütün oradaki gazeteciler medyada sahip.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 Muhtemelen sormuşlardır. Yani dedi, satır satır okumadım gazeteleri. Ee, bir özür diledi ertesi kim Boruştular. Dünkü etapta da işte zaten kol kola bitirdiler. Hani kendi aralarındaki şeyi hallettiler kısmı en azından ama o gün mesela Sarıma'yı yerken kontodör e, Fransız seyirciler bir kısmı bitiş noktasında ıslıkladılar. Hmm. Her zamanki alkışlar olmadı o gün için. hani Sonrası için affettiler mi bilmiyorum. Evet. <gülüyor> Pazar günü mesela Şampiyonluk için mayo giyerken Paris'te geçen yılki alkışlar olacak mı? Göreceğiz orada. Yani hemen unutulacak mı beş gün içinde? Yoksa böyle hani daha az alkış ıslıklama olmasa bile daha az mı alkış olacak diye merak etmiyor değilim. Evet, tamam. bu bu pazar bitiyor, bitiyor sonuçlanıyor. Evet. Bitiyor. burada yani şey boyunca da, tur boyunca genelde hava çok sıcaktı dün hariç. Dün bayağı piyanelerde, işte yağmurlu sisli bir önceki etaba göre e, sanıyorum yani 10 15 derece sıcaklık farklı oldu dün bir anda evet Hı. peki e, onun dışında birkaç da yani şey de ne iki şey daha var yani birincisi çok kısa Bu Almanya'daki galatasaray fenerbahçe dostluk maçı evet çünkü... ben maçı izlemedim olayları görmedim e, ama e, okuduğumdan yani şey yapıyorum. Ee, hani aslında bir, çok bir iddiası olmayan bir derbi maçını bile e, üstelik Türkiye dışında bir rezalate çevirmeyi başarıyoruz her bakımda. Sağda oyuncular sürekli foul yapıyorlar. 14. dakika kırmızı kart. Yani Almanya'daki maçta kendine sarı kart gösteren hakeme çelme takan bu zihniyeti olan bir futbolcu. Ee, Meşelere yakıp sağa fırlatan seyirciler. Yani, o tam bir aslında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 bir evet. hafta olacak. Ee, hatta herhalde Ağustos'un e, ikinci haftasından itibaren bir ay boyunca o ABD'de olur oradaki turnuvalar için. Ee, İspanya Ligi başlayacak. Ağustos'un da Real Madrid maçları var. Ee, hani geminin şey noktası, kalkış noktası neresi?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 Kazıyasın. Ha Netleşmemiş. Kaç e -e gemiden oluşacağı... ...ve nereden Anladım. yola çıkacağı... ...henüz netleşmemiş filo diyor. Yani böyle insani... E ...eylemlerdeki ya da siyasi eylemlerdeki... ...şeylerin çava görüşleri hakkında... ...doğrusu şuna kadar bir bilgim yoktu. Ama hani işleri gereği... ...muhtemelen gemiye binemezler... ...gibi geliyor bana. Belki bir hani... E ...çıkış noktasında belki bir destek... ...ya da hani bir, bir mesajla falan... ...destek olabilir. Çok şey oldukları bir dönem olacak... Meşgul oldukları bir dönem olacak çünkü ee, hani katılmaları alıcam. Ay o şey olacak şaşırdım. İkisinde ikisindeyim ha. Evet yani bayağı Beni büyük büyük boy bir haber yapmışlar ve sporda değil aslında Dünya Raporu sayfasında birinci sayfadan da girmiş. Anladım. Takip etmeye çalışırız. Anladım, ilginç yani. İkisini de mi? Belki başka ülkelerden de sporcu vardır yani. Mubar diyor Abd evet haberde. Abidken hani.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 ...haberdar olmadığımız bir faaliyetleri var orada yani. Hep sportif yönlerini okuyoruz ama. Evet olabilir. Yani El Hayat... ...kaynaklı bir haber. Genellikle El Hayat'ta... ...böyle Asparagas diyeceğim... ...fazla nitelikte habere... ...rastlamadım ama bilinemez tabii. Yalnız 10 bin gönüllü başvurdu diyor... ...bu şey... ...Eylül'deki ambargoyu... ...3 yıllık ambargoyu kırmak için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 Eh ee, daha önce Venus Films gelmişti, kardeşi Serena gelecekti. Gelmiyor muymuş? Takatlı yüzünden çekildi ee, İstanbul Cup ve sonraki iki turnuvadan daha çekildi. Ancak Amerika Açıkta Ağustos sonunda yer alacak öyle gözüküyor. Ee, buna karşılık son Roland Garros kazanan İtalyan e, Francesca Schiavone İstanbul'a gelecek yani buradaki e, numaralı seriyi başı olacak Dünya sıralamasında 8 numara yani Paris'te kazandıktan sonra hızla yükselmişti sıralamada. Eee Serena da gelseydi son Wimbledon ve Roland Garros şampiyonları İstanbul'da olacaklardı. Belki de finale kadar gideceklerdi. Süper kupa gibi olacaktı yani. Ee, şimdi öyle bir öyle bir şans olmadı. Ancak dünyada profesyonel tenisçiler birliğinin WTA nin, kadın tenisçiler birliğinin pardon düzenlediği 52 turnuvadan biri. Yani sadece 52 turnuva var. Bu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 Avrupa dışında adını bize duyuran teşekkürlerini sporcuları yani Büyük Britanya eskiden orta mesafecileri vardı. 85-95 arası birçok dalda özellikle erkeklerde bir çıkış yakalamışlardı. Şimdi çok ortadan çekildiler. Al Birleşik Almanya iki ayrı Almanya'nın bulunduğu noktadan daha geride. Yani Batı Almanya'dan bile daha kötü durumda. isim çıkıyor. İtalya yine atletizmde gerilen ülkelerden biri.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 büyük atletleri. Yani genelde atlet yokluğundan bayrak takımı çıkaramayız biz. Bir iki ufak istisna dışında. Bu sefer kadınlarda 4x100 ve 4x400. erkeklerde de 4x100 takımı <gülüyor> şampiyonada koşacak. Evet. Bir yükseliş var herhalde. Yani. Pardon. Yani <gülüyor> çok pardon. <gülüyor> ee, yani işte bir şey var. Ee, hani bayrak takımı çıkarıyorsanız demek ki hani 100 metrede 400 metrede bir değil iki değil. Hani en az 4 atleti toplayabilmişsiniz demek bir seviyede. Çünkü hani 3 tane orta atlet bir tane çok kötüyle yine o takımı belki çıkaramazdınız. Ama hani bar, 3 barak yarışında takım çıkarmak iyi bir gösterge. Ee, Barcelona'da işte yani en azından belki 1-2 madalya ve 4-5 mileniz bekliyoruz tabii. Şeylerden.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 Evet, Alp Ulaga ile Spor'dan sonra da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu haftaki açık gazetelerin sonuncusunu da. Ve giderken de bir büyük müzisyeni daha ağırlayalım. Şarkıcı, onundan bir parçayla da bitirelim. Serge Giani'den bahsediyoruz. 2004'te 23 Temmuz'da hayata veda etmişti. 1922 doğumluydu kendisi. İtalya doğumlu. Fransız şarkıcı, ressam ve oyuncu her alanda yani bir çeşit hezarfen nitelikleri olan dört parman, beş parmağında... Parmağın da beş marifet olan biri. Reggio Emilia'da doğmuş, İtalya'da Fransa'ya dönmüş, sekiz geçmişler. Mülteci olarak da dursu, göçmen olarak sekiz yaşında ama. E, çok derin izler bırakmış mühim bir e, müzisyen ve sanatçı diyelim kendisine. Onun e, en ilginç şarkılarından birini e, çalarak bitirmek istiyoruz. Le loup sont dans Paris yani kurtlar Paris'e inince diye faşizmin nazilerin gelmesini anlatıyor ve kurt seslerini de Lu derken kurdu anlatırken ulumaya da benzetti. çok ilginç bir parçasıyla bitirelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Regardez <gülüyor> bien son manteau de bronze vers le lion Les lions tremblent Les hommes avaient perdu le goût De vivre et se foutaient de tout Leurs mères, leurs frangins, leurs nanas Pour eux du cinéma Le ciel redevenait sauvage Le béton bouffait le paysage d'alors Les loups oh, oh, oh, Les loups étaient loin de Paris en Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmant Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit à que de le Dès que s'afflère une répaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur entre les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups, oh, oh, oh, les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie, les loups ont regardé vers Paris, tu peux sourire, charmant Telvire, les loups regardent vers Paris. Et qu'il fit un rude hiver Sans congestion, feu d'hiver Volé clos, on claquait les dents Même dans les beaux arrondissements Et personne n'osait plus le soir Affronter la neige des boulevards Alors De nous, de l'eau sont entrés dans Paris L'un part ici, l'autre part vrai. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmant Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mal le crivoi. Il installa ses dix femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrissait de sang petits avec les enfants de passés. Alors, sans loups. Oh, oh oh, sans l'eau sont entrés dans Paris. Soit Parisé, soit Paris vrai. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Cesse de rire, charmant Elvis. Sans l'eau sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'est un loup gris. Des garçons qu'on appelait garimprenant, il fit faire grâce ses enfants. Et leur offrit six ministères Et tous les gardiens des fourrières Alors Les loups oh, oh, Les loups ont envahi Paris Toi de Paris c'est si, Toi de Paris vrai. Les loups ont envahi Paris Cessez de rire Charmantez-luire Les loups ont envahi Paris attiré par l'odeur du sang il en va des mille et des cents faire carrosse, liesse et bombance dans ce foutu pays de France jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité et alors les lots, oh, oh, les lots sont sortis de Paris soit de Paris soit de Paris vrai Lelo, sans senti de Paris, tu peux sourire, charmant Elvire. Lelo, sans senti de Paris, j'aime ton rire, charmant Elvire. Lelo, sans senti de Paris. Lelo, Lelo, Lelo. Çıkkaste